يا أيها الذين آمنوا تتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثا منهما رجالا كثيرا ونساء والتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تتقوا الله وقولوا قولا سديدا yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'du fa inna astaqal hadithu kalam Allah wa khayra al-hadiy hadi Muhammadin sallallahu alayhi sallam wa sharru al-umuri muhtasatuhu wa kullu muhtasatin bid'ah wa fi kardeşlerim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. Allah Azze ve Celle'nin El Esma'ul Hüsna'ın güzel isimlerini okumaya, şerh etmeye ve fehmetmeye anlamaya çalıştığımız El Esma'ul Hüsna derslerimize devam ediyoruz. Bugün El Karib, El Mucib isimleri var. Allah Azze ve Celle'nin Allah El Karib'dir, Allah El-Mucib'dir. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle bu iki ismini El-Karib, El-Mucib ismini ee, Hud suresi 61. ayeti kerimesinde birlikte zikrediyor ve diyor ki ila ثَمُودَ اَخَاهُمْ صَالِحًا Semut kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik ve dedi ki: "Kâle ya kavmi ibudullaha ma min ilahin geyruhu." Salih aleyhisselam kavmi temoda dedi ki: "Ey kavmim Allah'a ibadet edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Ve huve huve min el-ardı ve sta'marakum." fiha. Sizi tıpkı babanız Adem'i topraktan yarattığı gibi orada ne yaptı? Sizleri de yaratmanız sizin yeryüzünde oldu. وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا Ve sizleri de orada bina yapıcılar yani oraları inşa edicili olarak kıldı. تَسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ Allah'tan bağışlanma dileyin ve ondan tövbe isteyin tövbe edin ona tövbe edin Rabbi رَبِّي قَرِيبٌ Muhakkak ki benim Rabbim Karıptır, muciptir. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin el mucib ismi sadece e, bu yerden başka bir yerde zikredilmiyor. Yani Allah Azze ve Celle el mucib ismini sadece bu ayette zikretmiştir. Subhanahu ve Taala. Fakat Allah Azze ve Celle'nin el karib ismi bundan başka iki. Farklı yerde daha zikrediyor. Allah Azze ve Celle El-Karib ismini birincisi Bakara suresi 186. ayet-i kerimesinde Allah buyuruyor ki Azze ve Celle وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eğer ki kullarım beni senden soracak olurlarsa فَإِنِّي قَرِيبٌ Muhakkak ki ben çok yakınım. اُجِيبُ دَعْوَ تَدَّاعِ اِذَا دَعَانِ Dua ettiği zaman ben dua edenin duacısına icabet ederim. Öyleyse bana icabet etsinler, bana iman etsinler. Onu, onu umulur ki doğru yola ererler diyor Allah Azze ve Celle. Ve yine Sebe suresi 50. ayeti kerimesinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, Qul in daleltu f inna ma adillu Şayet ben haktan sapacak olursam ancak ve ancak ne yaparım bu nefsim için sapmış olurum. Eğer doğru yola erirsem de ve inihtedaytu f bi ma yuha ilayya Rabbi. Eğer doğru yola da ermiş olursam bu da Rabbimin bana vahiyi nedir? Innahu semiyun qariib. Muhakkak ki o işiten, hakkıyla işiten ve karip, yakın olandır diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi kardeşlerim bu ayetteki Allah Azze ve Celle'nin yakın olmasının manasına baktığımız zaman bu Allah Azze ve Celle'nin sevdiği kullarına ve dualarına icabet etmesi manasına gelen bu özel bir yakın olmadır Allah Azze ve Celle'nin bahsettiği hakikati bilinmeyen ve Allah Azze ve Celle'nin kullarına olan lütfuyla belirlenen, belirlenmiş bir yakınlıktır Allah Azze ve Celle'nin. Allah Azze ve Celle'nin kuluna yakın olması kulunu başarılı kılması ona yardım etmesi ve onun duasını kabul duasını kabul etmesi kendisini ibadet edenin duası ibadetini ibadetine sevap olarak karşılık vermesi sevaplandırması nedir? Hep Allah azze ve celle'nin kuluna yakınlığıyla alakalıdır. Allah diyor ki Gafir suresi 60. ayeti kerimesinde veqale rabbukum ud'uni Estağiblekom. Rabbiniz buyurdu ki, udguni bana dua edin ki, estağiblekom. Ben de size icabet edeyim. İnne alladin yesteqbironun ayni ibadeti benim ibadetimden. Ya da bana dua etmekten büyüklenenler, seydihuluna cehenneme dahiril. Muhakkak ki cehenneme aşağılanmış aşağılık olarak gireceklerdir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Sünnetin i Nebevi'de de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birçok yerde bu Allah Azze ve Celle'nin mümin kullarına, evliya kullarına, Allah'tan hakkıyla korkan kullarına yakınlığıyla da yakın olduğuna dair ve onların duasını eşittiği ve onların nidalarına icabet ettiği ve onların istediğini, isteklerini verdiğine dair birçok hadis gelmiştir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den. Buhari ve Müslim'de Ebu Musa Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu'dan gelen rivayette diyor ki bizler bir seferdeydik bir yolculukta idik diyor. Ve insanlar bu yolculuk esnasında tekbir getirerek yani Allahu ekber diyerek seslerini yükselttilerdir. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki irba'u ala enfusikum nefislerinize yani kendinize karşı merhametli olun. Sakin olun. Merhametli davranın. إِنَّكُمْ لَيْسَ تَدْعُونَ أَسَمَّ وَلَا غَائِبًا Sizler ne sağır olana ne de hazır olmayana dua etmiyorsunuz ya da seslenmiyorsunuz. إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا Muhakkak siz hakkıyla işiten ve yakın olan Allah'a dua ediyorsunuz. وَهُوَ <gülüyor> Maakum. O sizinle Beraberdir buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Bukhari ve Müslim'de Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Allah Resulü diyor ki aleyhissalatu vesselam Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Men tekarrabe ileyye şibran. Her kim bana bir karış yaklaşırsa tekarrabtu ileyhi ziraan. Ona bir zira yaklaşırım. وَمَنْ تَقَرَّبِ اِلَيْيَ ذِرَعًا Her kim de bana bir zira yaklaşırsa, تَقَرَّبْتِ اِلَيْهِ بَاَعًا Ben ona bir kulaç yaklaşırım. Bana karşı, bana doğru yürüdüğü zaman, ben ona koşarcasına gelirim diyor Allah Azze ve Celle. Mucib, Allah Azze ve Celle'nin El-Mucib ismine baktığımız zaman, bu da Allah Azze ve Celle'nin, dua edenlerin duasını işittiğini ve kendisinden bir şeyler isteyenin duasına icabet ettiğini ve Allah Azze ve Celle'nin bir mümin kendisine dua ettiği zaman onu boşa çıkarmadığını veya kendisine bir münacaatta bulunduğu zaman onu geri çevirmediğinin Allah Azze ve Celle bir kulunun, mümin bir kulunun her türlü hacetini, yeme, içme, giyinme, hidayet, mağfiret, tevfik, başarı, kurtuluş, her türlü kendisine ibadette, taatte yardım edilmesine, yardım etmesine dair her türlü meselesini Allah Azze ve Celle kulunun kendisinden istemesinden dolayı bu şekilde sevinir, bunu sever Allah Azze ve Celle. Ve e, Allah Azze ve Celle'ye istenilen şeyler yani her kul ne isterse istesin hiçbir zaman Allah Azze ve Celle'nin onun duasına onun isteğine icabet etmesi asla ve asla Allah Azze ve Celle'ye büyük gelmez yüce gelmez kardeşlerim. Ne olursa olsun. Bütün insanlığa elkinden sonuna kadar hepsinin de hepsi istese hepsinin de isteğini Allah Azze ve Celle verse Allah Azze ve Celle'nin mülkünden hiçbir şey eksilmez. Gelen bir rivayette Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ey kullarım evveliniz ve sonuncunuz yani ilk baştan sonuncuya kadar insanınız cinliniz hepiniz. Bir, büyük bir alanda bir araya gelseniz ve benden sorsanız. Yani benden isteseniz. Ve her insanın istediğini ben versem, benimdir hiçbir şeyden bana ne yapmaz? Hiçbir şey eksilmez. Bu ancak bir iğneyi denize batırdığınız zaman ne kadar eksilir? İşte diyor benim... Mülkümden de ancak ve ancak bu kadar eksilir buyuruyor Allah Resulü Allah Azze ve Celle Bukhari Müslim'de gelen rivayette. Demek ki insanlar ve cinler hepsi bir araya gelse ve Allah Azze ve Celle'den isteseler ve Allah Azze ve Celle de onların isteklerinin tamamını verse... Bu Allah Azze ve Celle'nin mülkünden sadece ve sadece bir ibreyi, bir e, iğneyi denize çıkarıp batırıp çıkardığınızda o ne kadar eksiltiyorsa Allah'ın mülkünden ancak o kadar eksiltirler. Allah'ın mülkü ne kadar da geniş değil mi kardeşlerim? Ve yine Buhari ve Müslim'de Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ اللّٰهُمَّ اَغْفِرْ لِي Sizden birisi dua ettiği zaman sakın ola ki Ya Rabbi beni dilersen affet dilersen bağışla demesin. وَلَاكِنْ لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَى Fakat istediği şeyde ne yapsın? Azimli olsun. Ve istediği şeyde ne yapsın? Yani güçlü şeylerle söylesin. Yani ya Rabbi beni bağışla. Ya Rabbi bana yardım et. Ya Rabbi bana rızık ver diyerek ne yapsın güçlü kelimeler kullansın. Fakat rivayette geldiği gibi ya Rabbi eğer dilersen bana yardım et ya da beni bağışla şeklinde söylemesin. Çünkü diyor hiçbir şey Allah azze ve celalenin verdiği hiçbir şey Allah'a büyük değildir. Biraz önceki rivayette geldiği gibi ne kadar verirse versin bu ancak bir iğnenin sudan, denizden, koskoca bir denizden eksilttiği kadardır. Başka da bir şey değildir. Kardeşlerim hadis-i şeriflerde birçok hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların dua etmesine dair hep bir teşvik edilmiştir. Hep bir teşvik vardır. Ve Allah azze ve celle Dua edenin duasına icabet ettiğini edeceğine ve kendisinden bir şey istediği zaman onu vereceğine dair hep bir teşvik vardır, hep bir ümit var vardır. Allah Azze ve Celle Hayyun kerimun. Çünkü Allah haya sahibidir, Allah kerimdir, Allah cömerttir kardeşlerim. Gelen bir rivayette bu Davud ve Tirmizi'de ve başkalarında gelen Selmanül Farisi radıyallahu anhudan gelen rivayette diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İnallaha hayyün kerim Allah haya sahibidir kerimdir cömerttir. Yestahyi min abdihi iza rafa yadaihi ileyhi en yeruddaha sifra. Bir kulu diyor. Allah azze ve celle ellerini açıp dua ettiği zaman onun diyor duasını boş çevirmekten Allah haya eder. Allah haya sahibidir, cömerttir. Kulu diyor kendisine ellerini açıp dua ettiği zaman onu boş çevirmekten haya eder diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine Allah Azze ve Celle'nin gecenin son üçte biri kaldığı zaman dünya semasına nüzul hadisiyle alakalı rivayette diyor ki Yenizil Rabbuna tebaraka ve taala kul leyleten ila sema'i dunya haina Allah subhanahu Rabbuna Rabbim min ve her gece ama her gece gecenin son üçte biri kaldığı zaman dünya semasına iner diyor. Ve der ki men yeduni fastecib kim bana dua ederse onun duasına icabet edeyim. Men yes'eluni fe'alkiyah. Kim benden bir şey isterse onu vereyim. Men yes'tegfiruni fe'agfirale. Benden bağışlanma dileyenin de dileyeni de bağışlayalım der diyor Allah Hazir. Ve bu ne yapar? Her gece meydana gelir. Gecenin son üçte biri kaldığı zaman bana dua edenin duasına icabet ederim. Benden bir şey isteyenin, isteyene istediğini veririm ve benden bağışlanma dileyene de bağışlarım der diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Rabbimiz Allah Azze ve Celle böyle buyurur. Bunlar basit şeyler değildir kardeşlerim. Eğer bugün biz bir şeylerin içerisindeysek veya hoş olmayan durumlar içerisindeysek ümmet olarak kavim olarak İnanın bu tür hadislerle amel etmediğimiz içindir kardeşlerim. Rabbimiz Azze ve Celle o kadar cömert ve o kadar vermeyi çok seven bir Rabbimiz var ki Tebareke ve Teala Subhanahu ve Teala. Bakın ne kadar yüce bir hadis. Kul elini açacak, Ya Rab diye dua edecek ve Allah Azze ve Celle o kulunun duasını boş çevirmekten haya edecek. Böyle bir Rabbimiz var bizim. Allah hakkıyla dua eden ve duası kabul edilen kullarından eylesin. Ve bu hadis kardeşlerim nüzul hadisi birçok kavim birçok topluluk birçok grup bunu maalesef inkar ederler Allah Azze ve Celle'nin nüzul dünya semasına e, keyfiyeti bilinmeksizin nüzul etme hadisini inkar eden işte rahmeti iner falan iner falan iner gibi e, söylemişlerdir. Ve bunu sahabeden tam 28 tane sahabe tevatür derecesinde ne yapmıştır? Allah Resulü aleyhissalatu vesselamdan rivayet etmiştir. E yine bir hadiste Allah Azze ve Celle'nin e, veli kullarına e, dair bir rivayetinde diyor ki Allah Azze ve Celle Hadiste her kim diyor benim bir dostuma düşmanlık eder ise ben de ona harp ilan ederim diyor Allah Azze ve Celle. Bir kulum bana kulum kendisine farz kıldığım şeylerle ne yapar yaklaşır diyor. Ve öyle ki kulum diyor kendisine nafile kıldığım ibadetlerle yaklaşmaya devam eder ta ki ben onu severim diyor Allah Azze ve Celle. فَاِذَا اَحْبَبْتُهُ Onu sevdiğim zaman. Bakın, Allah Azze ve Celle bir kulunu sevmenin şartlarını söylüyor. Bir anda olabilecek bir şey değil. Ne yapacak? Allah Azze ve Celle'nin kuluna farz kıldığı ibadetleri bir yerine getirecek. Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Ona yaklaşmaya baş. Allah Azze ve Celle yaklaşmaya başlıyor. Ve yine, Allah Azze ve Celle'nin nafile kıldığı yani sünnet dediğimiz Allah Resulü ve yaptığı ibadetleri de e, yaptığı zaman ne yapıyor? Allah Azze ve Celleye daha çok yaklaşıyor ve Allah da onu seviyor. İki tane şart getiriyor. Farzları ve nafileleri yerine getirdiğimiz zaman ve diyor ki Allah Azze ve Celle feida ahbaptuhu. Bunu yapan bir kulum mu? Ben sevdiğim zaman bunun mükafatı ne? Kuntusemahu ladiy esmahu bihi. Onun duyduğu kulağı, gördüğü gözü, tuttuğu eli ve yürüdüğü ayağa mesabesinde olurum diyor Allah Azze ve Celle. Yani bir kul artık o göz ne harama bakar, artık o kulak ne haram işitir, artık o el ne haram tutar, artık o ayak ne harama gidebilir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle adeta onunla haram arasına... Ee, ne yapar? Bir perde çeker, çeker ve onu ondan engeller. <gülüyor> ve, in le ve bu kulum benden bir şey istediği zaman muhakkak onu veririm diyor. Ve benden sığınma istediği zaman, benden yardım istediği zaman muhakkak ki onu korurum, ona yardım ederim diyor Allah Azze ve Celle. Ama bütün bunlar gerçekleştiği zaman, istediği zaman onu veririm, sığınma istediği zaman da ondan sığındırırım diyor. Allah Azze ve Celle bu da müminlere gerçekten verilmiş en büyük müjdelerden bir tanesi. Rabbim bizi onlardan eylesin kardeşlerim. Şimdi kardeşlerim bir mümin bunların manasını düşündüğü zaman Allah kendisine çok yakın. Dua ettiği zaman duasına icabet eder. Ve Allah Azze ve Celle'den bir şey istediği zaman Allah hiç Şüphesiz yani hiç tereddütsüz ve hani derler ya miktar ne olursa olsun. Allah Azze ve Celle bunu hiç sorgusuz sualsiz ne yapandır? Verendir. Sübhanahu ve Teala. Peki bazen insanın aklına şöyle bir şey gelebilir. İşte dua ettim de Allah Azze ve Celle duamı kabul etmedi. Şimdi kardeşlerim duanın icabet edilmesi, duaya icabet edilmesinin Üç tane şekli vardır. Üç şekildir. Birincisi bazen Allah Azze ve Celle edilen duanın aynısını yani hangi şekilde neyi etmişse anında Allah Azze ve Celle ona icabet eder. Ne istemişse. İşte bekardır, evlilik istemiştir, Allah Azze ve Celle anında icabet etmiştir. İşte fakirlidir, zenginlik istemiştir, Allah Azze ve Celle anında ne yapmıştır? Ee, icabet etmiştir. Bazen de Allah Azze ve Celle bir hikmet gereği, sadece kendisinin bildiği bir hikmet gereği ne yapabilir? ettiğimiz duayı Allah Azze ve Celle geciktirebilir. Bazen de Allah Azze ve Celle ettiğiniz duanın suretinin başka bir şekliyle size icap edebilir. Belki de sizin hayır bildiğiniz bir şeyle siz dua etmişsinizdir. Fakat o duanızda hayır yoktur. Allah Azze ve Celle de onu hayra tebdil edip, hayra çevirip ne yapmıştır? Size o şekilde icabet etmiş olabilir. Ya da Allah Azze ve Celle o duanızı ahirete saklamıştır. O duanızın icabet edilmesini ahirete saklamıştır. Peki buna delilimiz ne kardeşlerim? Edeb-ül Buhari'nin ve İmam Ahmet Rahimullah'ın da gelen rivayette Ebu Sa'id El-Khudri radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir Müslüman dua ettiği zaman fakat duasında ne yapmayacak? Günah işlemi Allah'tan istemeyecek. Ve yine duasında rahim yani akraba bağlarını kesmeyi Allah'tan dilemeyecek. Yani böyle bir dua şekli yok kardeşler. İşte ya Rabbi haşa bana yardım et de işte günah işleyeyim veya ne bileyim hırsızlık yapayım. Allah'ım bu hırsızlığımda bana yardım et gibi böyle bir dua olmaz. Ve yine işte kat'iatur rahim dediğimiz akraba bağlarını işte ya Rabbi falanca komşum veya falanca akrabamla benim aramı uzaklaştır. Onu benden beni ondan uzaklaştır gibi Dua edilmediği müddetçe Allah Azze ve Yani bu tür dualar olmadığı müddetçe Allah Azze ve Celle ona şu üç şeyden birini verir diyor. Bir. Ya onun duasına hemen icabet eder. Anında icabet eder Allah Azze ve Celle. Ya da Allah Azze ve Celle onu ahirete bırakır. İki. Üçüncüsü de ya da diyor Allah Azze ve Celle onun bir benzeri kötülüğü ondan ne yapar? Def eder diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Neymiş kardeşlerim? Dua ettim de kabul edilmedi diyenlere. Allah Azze ve Celle bir kimse dua ettiği zaman ona üç şeyden biri verilirdir. Ya duasına hemen icabet edilir. Ya onun sevabı ya da duası ahirete bırakılır. Ya da Allah Azze ve Celle o duasında ettiğinin bir misli ne yapar? Bir kötülüğü, bir benzeri ondan savaştırır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine dediler ki ey Allah'ın Resulü öyleyse çoğaltalım. Yani duamızı, istememizi vesaire. Dedi ki Allah Resulü selam Allah da diyor daha fazlalaştır. Yani siz istedikçe Allah da verir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin El-Mucib dualara icabet eden ismini Müslüman üzerindeki tesirine baktığımız zaman hiç şüphesiz bir kulun Allah'a karşı olan yakin yani şüphesizlik duygusu var ya yakin olma işte bu duyguyu kuvvetlendirir ve Allah Azze ve Celle'den istemeyi kendisinde güçlendirir ve yine Allah Azze ve Celle'ye onun katında olanı isteme arzusunu ne yapar? Kendinde fazlalaştırır. Öyle bir Rabbim var ki istediğim zaman bana veren, sığındığım zaman beni koruyan, dua ettiğim zaman duama icabet eden bir Rabbim var diyen bir kul nedir? Allah'a yakin derecesi hiç şeksiz şüphesiz. Hani dua eder insan da, Acaba duam kabul edildi mi? Acaba Rabbim duamı kabul etti mi? Gibi bir şüphe nedir? Mü'minde asla ve asla böyle bir düşünce yoktur. Çünkü Allah Azze ve Celle bana dua edin, duanıza icabet edeyim buyurur. Bu Allah Azze ve Celle'nin bir vadidir Allah Azze ve Celle de vaadinde hülfetmez kardeşlerim. Yeter ki biz o yakınlık derecesini yakalayabilelim. Böyle bir Rabb'e iman ettiğimizin farkında varalım ve hadiste geldiği gibi farzlarla Allah'a yaklaşalım ve nafilelerle de Allah'ın sevgisine daha fazla mazhar olalım. Öyle ki Rabb'im istediğimizde versin, Rabb'im kendisine korunma istediğimiz Rabb'imize sığındığımız zaman Rabb'imiz bizi ne yapsın? Sığındırsın. Evet ve yine... Allah Azze ve Celle'nin El-Mucib ismine iman eden bir kul ne yapar? Allah'ın rahmetinden asla ve asla ümidini kesmez. Böyle bir şey müminde olamaz kardeşlerim. Çünkü la teqnatu min rahmetillah. Ne kadar günah işlerseniz işleyin. Günahınız ne dereceye varırsa varsın. Sakın ola ki Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Onun bağışlamasından... E... Ümit, ümidinizi kesmeyin. İnna Allah yahfir alzano Muhakkak Allah bütün günahları bağışlayandır. Diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin çok cömert iyilik sahibi olduğunu bilen bir kimseni yapar Rabbisine daha çok bağlanır. Çünkü öyle bir Rabbi vardır ki her şeyin mülkü onun elindedir. Subhanahu ve Taala. Eğer Allah bir şeyi dilemişse o muhakkak dilediği vakitte, dilediği yerde gerçekleşir. Ve hiçbir ziyade, hiçbir noksanlık olmadan muhakkak o gerçekleşir. Ne bir geri ne de bir ileri girer. Allah Azze ve Celle'nin hükmü dünyada ve ahirette geçerlidir. Ne gökte ne yerde olan hiçbir şey bunun dışına çıkamaz. Gökte, yerde, denizde ve her yerde Allah Azze ve Celle dilediğini yapandır kullarına dilediğini emredendir mülk de onundur hamd de onundur dünya da onundur ahiret de onundur nimet de lütuf da ondandır en güzel övgü Allah azze ve celle'tindir yes'aluhu men fi's semawati ve'l ard göklerde ve yerde kim varsa ne varsa hepsi de ne yapar Allah'tan ister istenecek başka bir şey nedir? Yoktur. İstediğiniz zaman Allah'tan isteyin. Ona yönelin ama bu şartları yerine getirin ki Allah da sizin duanıza icabet etsin. Allah Azze ve Celle hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle El Kahir'dir. Allah Azze ve Celle El Kahhâr'dır. İki ismi El Kahir. Kahar. Bu ikisi de kardeşlerim Kur'an'da Kahar ismi Allah Azze ve Celle'nin altı yerde zikretmiştir. Subhanahu ve Taala. el Kahir ismini ise iki yerde zikrediyor Subhanahu ve Taala. Birincisi En'am suresi 18 ayeti kerimesinde. Vahve Kahiru, fukuk ibadeti, Hakimul Allah Azze ve Celle kulları üzerine Kahirdir, galip gelendir. Güçlü ve kuvvetli olandır. O hakimdir, habirdir. Ve yine En'am suresi 61'de وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِي وَيُرْسِلُ aleikum hafaza. O kulları üzerine kahir olandır. Onların üzerine hafaza meleklerini gönderir diyor Allah Azze ve Al Celle. El-Kahhar ismi kardeşlerim. Allah kahhardır. Allah El-Kahir'dir. Al El-Kahhar Al ismi ise Kahir isminin mübalağasıdır. Allah ve Celle Allah Azze ve Celle bütün kainat Allah Azze ve Celle'ye ne yapmıştır? Boyun eğmiştir. Onun otoritesi altında ne yapmıştır? Hakir olmuştur. Zelil olmuştur. Ve ne varsa gökte ve yerde, yerin dibinde gökte hepsi de Allah Azze ve Celle'nin kudresi ve kudresi, kudreti, meşiyeti dilemesine boyun eğmiştir. Çünkü Allah kahhardır. Hiçbir şey. Hareket eden hiçbir şey Allah'ın izni olmadan hareket edemez. Ve sakin duran hiçbir şey de Allah'ın olma, dilemesi olmadan sakin duramaz. Allah bir şeyi istemişse o olur, bir şeyi de istememişse o asla ve asla olmaz. Mahlukatın hepsi Allah'a karşı fakirdir, acizdir. Allah'tır hakim olan, Allah'tır kahhar olan, Allah'tır hepsinin üzerinde olan. Hiçbir şekilde onlar Allah'tan başka ne bir fayda, ne bir zarar, ne bir hayır, ne de bir şer yapamazlar, gerçekleştiremez. Hepsi Allah'ın Azze ve Celle'nin elindedir. Demek ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin kahhar olması onun kamil bir hayat, kamil izzetinin kemaline ve kudretinin kemalini göstermektedir. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin bu ismi yani kahhar olması, otoriter olması, hakim olması, bütün her şeye güçlü ve kuvvetli olması aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin bir olmasını da gerektir. Bunları yapan tek olandır Allah Azze ve Celle. Demek ki yine bu Allah Azze ve Celle'nin ilahlığında yani hiçbir şirk koşmaksızın Allah Azze ve Celle'nin tek ilah olduğunu gösteren delillerden bir tanesidir. Zira dilediğini yapan, ol dediği zaman olduran, olma dediği zaman oldurmayan, hayrı ve şerri veren, fayda ve zarar veren ancak Allah Azze ve Celle'dir. Öyleyse yalnızca ve yalnızca ibadeti hak eden de Allah Subhanahu ve Teala'dır. Kardeşlerim burada Allah Azze ve Celle Kur'an'da El-Kahhar ismini zikrettiği zaman hep Allah Azze ve Celle'nin Allah ve El-Vahid isimleriyle birlikte zikretmiştir. Hep bunların kapsamında, muhtevasında zikreder Allah Subhanehu ve Teala. Altı yerde zikretmiştir dedik El-Kahhar ismini. Birincisi kardeşlerim bir yerde <gülüyor> Yusuf Suresi 39 ve 40. ayeti kerimesinde Onların taptığı, yani Yusuf Aleyhisselam'ın gönderildiği o Mısır ehlinin taptığı putlarının şirkin beyanını fasit olduğuna, bozuk olduğuna dair delili getirirken, Yusuf Aleyhisselam o e, sicinde e, hapishanede, zindandaki iki arkadaşına sesleniyor ve diyor ki: "Ya sahih sicini, ey iki sicin arkadaşım, hapşer arkadaşım, e arbabun mutfarrıkona khairun." Farklı farklı veya birden fazla bu Rabler mi daha hayırlı yoksa bir olan kahhar olan her şeyi hükümdarı olan her şeyi gücü kuvveti altında her şey kendisine hakir olan Allah Azze ve Celle mi daha hayırlıdır? Ve sizlerin Allah'tan başka taptıklarınız ancak sizin ve babalarınızın isimlendirdikleri putlardan başka bir şey değildir. Ve Allah Azze ve Celle onunla da alakalı bir delil indirmiş indirmemiştir. İnil hukmu illa lillah hukum ancak Allah'ındır diyerek ne yapmıştır? Yusuf Aleyhisselam onlara tebliğde bulunmuştur. Ve Yusuf Aleyhisselam burada, burada erbabun yani Allah'tan başka aciz, zayıf, fayda ve zararı olmayan vermeye ya da bir şeyi engellemeye gücü yetmeyen ilahlara mı tapıyorsunuz diyerek onların o şirk koştukları putları ne yapmıştır? Anında boşa çıkarmıştır. Yani ya ağaca tapıyorlardı, ya işte taşlara tapıyorlardı, ya da ölülere tapıyorlardı. Hayrun emillah. Onlar mı hayırlı yoksa Allah mı? Bütün bu sıfatlara, olgun sıfatlara, kamil sıfatlara sahip olan Allah mı daha hayırlı? Yoksa hiçbir şekilde ne bir fayda, ne bir zarar, ne bir hayır, ne de bir şer vermeye güçleri yetmeyen o putlara mı taptıklarınız mı daha hayırlı? El-Vahid yani zatında, sıfatlarında, fiillerinde bir olan Allah mı? Ve diyor El-Kahhar yani bütün herkes, bütün her şey üstünlüğüne ve hakimiyetine boyun eğen yani Kahhar olan ve bir olan Allah'la. Her şey ister istemez Allah'a boyun eğmez mi kardeşler? نَحْنُ <gülüyor> خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْ لَا تُسَدِّقُونَ Sizler tasdik etmeseniz de, sizler doğrulamasanız da sizleri yaratan, Biziz diyor Allah Azze ve Celle. Ve her şey üstünlüğüne ve hakimiyetine Allah Azze ve Celle'nin boyun eğmişken bir olan Allah mı daha hayırlı yoksa sizin şu taptıklarınız putlarınız mı diyor. İkinci yer El Kahhar ismi yine e, müşriklerin taptıkları putların e, batıl olduklarına dair kendi nefislerine ne bir fayda ne de bir zarar vermeyeceklerine dair e, rivayette diyor ki Allah Azze ve Celle Ra'd suresi. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ De ki göklerin ve yerin Rabbi kimdir? قُلِ اللّٰهِ De ki Allah'tır. Sizin diyor onlardan başka Allah'tan başka edindikleriniz dostları var ya. Onlar diyor لَا يَمْلِكُوا لَنِي أَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا دَرَّ. Onlar kendileri için ne bir fayda ne de bir zarar veremezler. Böyle bir şeye güçleri yetmez. Kul hel yastavi'l a'ma ve'l basir. Hiç görenle görmeyen ve em hel yastavi'z zulumat nur. Hiç görenle görmeyen bir olur mu? Hiç karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Ve onlar ne yaptılar? Allah'tan başka şirkler ortaklar edindiler ve ne yaptılar? Onları e, ortaklar edindiler. Kulillahu haliku şey. Peki ki her şeyin yaratıcısı olan Allah'tır ve huve'l vahidul kahhar o tek olandır ve hükmünde ve üstünlüğünde her şeyin boyun eğdiğidir, Kahardır Allah Azze ve Celle. Üçüncü e, siyaka baktığımız zaman kardeşlerim kafir ve müşriklere onların helak olacağına dair ve kıyamet günü Allah Azze ve Celle'nin onlara Ceza büyük bir ceza vereceğine dair diyor ki Allah Azze ve Celle İbrahim Suresi 48 ve 51'de. يَوْمَ يُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرًا لَذِي غَيْرًا الْاَرْضِ وَالْسَمَوَاتِ O gün yer başka bir yere, gökler de başka göklere dönüştürülür. Ve insanlar bir ve kahhar olan Allah'ın huzuruna çıkarılırlar, çıkarlar. O gün suçluları zincirlere vurulmuş olarak görürsün. Gömlekleri katrandandır. Yüzlerini de ateş kaplamıştır. Allah herkese kazandığının karşılığını vermek için böyle yapar. Allah hesabı çok çabuk çabuk görenderdir. Burada da Allah Azze ve Celle El Vahed ve El Kahhar isimlerini kullanmıştır. Dördüncüsü kardeşlerim Saat suresi 65 ve 66'da burada da Allah Azze ve Celle'nin yegane ilah olduğunu belirleyen ayetinde, bildiren ayetinde diyor ki, قُلْ اِنَّمَا اَنَمُنْ mundir". Peki ben ancak bir tebliğ edeceğim, uyarıcıyım. وَمَا مِنْ min اِلَّا اللّٰهُ الْوَاهِدُ الْقَهْارِ Sizin için Allah'tan başka bir ve kahhar olan, her şeyin kendisine boyun eğdiği, hükümranlığına boyun eğdiği Allah'tan başka ilah yoktur. Rabbus semavati vel ardi ve ma baynehuma el azizul gaffar, Göklerin ve yerin Rabbi ve ikisindeki arasındakilerin Rabbi aziz olan, gaffar olan Allah'tır diyor. Beşincisi kardeşlerim Allah Azze ve Celle'yi her türlü şirkten tenzih etmiştir. Diyor ki Zümer suresi 3 ve 4'te sizin diyor Allah'tan başka dost edindikleriniz var ya onlar derler ki Ma na'buduhum illa li li ila Bizler diyor onlara ancak bizi Allah'a yaklaştırmaları için ibadet ediyoruz. Allah muhakkak ki sizin ihtilafı, ihtilaf ettiğiniz şeylerde hüküm verecektir. Allah kârib olan, yalancı olan ve kâfir olan bir topluluğa hidayet etmez. Eğer diyor Allah dileseydi Çocuk dile, edinmek dileseydi, kullarından dilediğini, yarattıklarından dilediğini edinirdi. Allah Subhane, Allah böyle bir şeyden beridir. O vahid ve kahhar olandır. Allah her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olandır. Altıncısı kardeşlerim, Allah Azze ve Celle kıyamet günü onların Allah Azze ve Celle'nin huzurunda ortaya çıkacakları gün müşriklere tehdit ediyor müşrikleri ve diyor ki muhum verizun onlar kıyamet günü ne yapacaklar? Rablerinin önünde ortaya çıkacaklar. Toplanacaklar. La yegfa alallahi minhum şey. O gün Allah'a hiçbir şey gizli kalmayacak. Allah diyecek ki limenil mulkul yevm. Mulk bugün kimindir? lillahil <Gülüşmeler> Tek ve her şeyin üzerinde mutlak otorite sahibi olan Allah'ındır o gün mülk. El-yevme tujza kullu nefsin bima kasebet. O gün herkes neyi kazanmışsa, dünyadayken neyi yapmışsa ancak ve ancak onun karşılığını görecektir. La zulme'l-yevm. <gülüşmeler> Bugün bir zulüm yoktur. Hiç kimseye zulüm edilmeyecektir. İnne'llaha sari'ul hisab. Allah hesabı çabuk görendir. Allah hepimize hayır versin. Bu isimleri hakkıyla bilen, bu isimlerle Allah azze ve celle Allah azze ve celleye tevesilde bulunup bu isimlerle isteyen ve Allah azze ve Celle'nin de duasını kabul ettiği ve duasına icabet ettiği kullarından eylesin. Allah'u ve bihamdik <Sessizlik> eşhedü en la illa ente estağfiruke ve töbüleke ve âhir du'uanâ elhamdülillahi rabbil âlemin.